Dergi. Açık Radyo 95 ee, Sevgili dinleyiciler Bugün e, Açık Dergi e, Paketinde Ekseninde sevgili İlksal Mavi tunan Ve stüdyodaki sevgili yoldaşlarımızın Katkısıyla Bir e, güzel Beraberliğe e, Vesile Olduk çünkü zaman zaman isimli bir proje Ali Kazma imzasıyla imalathanede ve imalathanenin danışmanlığını da üstlenen sevgili eleştirmen dostum, kuratör dostum Murat Alat da aramızda. Ali Kazma, Murat Alat hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk evrim. Ee, i̇malathaneyle başlamak istiyorum sevgili Murat. Ee, bu mekanın ...bulunduğu yer ve doğum öyküsünü istersen senin tanıklığından... ...akustik olarak bir kere daha kayda geçirelim. Peki. Şimdi imalathanenin mekanını herkes soruyor. İmalatane sanayi bölgesinde. Ama bu önceden planlanmış derin bir anlamı yok. Aslında çok basit bir şey. Mekan sanayi bölgesindeydi. Mekan her şeyi başlattı. da Bora Gürar da mekanın kurucusu. Onların bir mekanı vardı. Bora Fransa'dan döndükten sonra... Türkiye'de sanatla ilgili bir şeyler yapmak isterken mekanı sanat için değerlendirmeye karar verdi ve bunun için bazı araştırmalar yapmaya başladı. İnsanlarla tanıştı. O sırada yollarımız kesişti. Ve neler yapabiliriz diye düşünürken çok da hızlı bir şekilde hareket ederek bugünkü halini aldı imalatane. Tabi sanayi bölgesinde endüstriyel bir mekan. Bu bize çok ciddi bir hacim sağlıyor. Sergi kurgularken çok kolaylaştırıyor işimizi. İnsanlar için de çok cezbelici hale geldi mekan. Gerek sanatçılar gerek izleyiciler olsun. O yüzden mekanda kendine ait bir karakter oldu. Ama en başında gerçekten de biraz tesadüfiydi mekanın olması. Mekanın e, mukayesesi için, İstanbul Çağdaş Sanat Tarihi ile mukayesesi için neler söylemek istersiniz? Zira İstanbul Levent'te Proje 4L'nin bir deneyimi olmuştu. Yine İstanbul'da Beyoğlu'nun çeperlerinde diyebileceğimiz küçük küçük atölyecikler, mekanlar devredildi birbirine. Katmerlendi. Dönüşümler geçirdi. Yani dönüşüm ve çağdaş sanat, geri dönüşüm ve çağdaş sanat üstünden şu anda yapılan çok sayıda müze projesi var, atölye projesi var. Eski mekanların yeniye devri söz konusu. Bu dönüşümle ilgili olumlu ve olumsuz tespitlerini alabilir miyiz? Şimdi bu dönüşme, kentsel dönüşümlere en uyan tarafı aslında İmalatane'nin Nilfer'de olması. Nilfer aslında Bursa'nın yeni merkezi. Çok haritanın ortasında duruyor. Ve o Bursa diye bildiğimiz eski altı parmak heykel çekiyor gibi eski semtler artık popülerliğini yitirmiş durumda. Yeni zenginler yeni konutlara Nilfer'e taşınıyorlar. Ve Nilfer bir hayli müreffeh bir bölge. İmalatane tam bunun ortasında yer alıyor her ne kadar sanayi bölgesinde olsa sanayi bölgesi şehrin bayağı göbeğinde. Ee, i̇malatane yapısı bu bahsettiğim kurumlarla imalatane aslında karı tutunluğu ticari bir galeri. Ama günün sonunda oradan kar amacı güdülmüyor. Yani oradan kimse refaha eriştirmek planlamıyor. Sadece imalatane kendini fonlaması için eser satışlarına da ihtiyacı var. Sponsor projeyi dışında. Ama onun dışında her ne kadar çok mütevazı bir proje olsa da evet proje 4 ile Arter gibi yani bunlar tabii imalat yanında çok büyük girişimler. Onlar da aynı cümlede almak bile komik oluyor ama böyle bir sanat kurumu, sanat mekanı olarak kendini tanımlıyor. Zihniyet olarak baktığımızda değil mi sevgili Ali? Antrepon'un dönüşümü buna katılabilir. Keza Borusan kontemporiyonun tarihi bir yapıyı devre alması ve evet. değil mi? Sanata bahşetmesi. Yani bu büyük resme baktığımızda platform, platform eski, tabii. tabi. Bu konuda senin yorum ve gözlemlerin nedir? Çünkü sen çok büyük bir gezgin olarak bize çok değerli dokumenterler bırakıyorsun. Teşekkürler. E, İmalatahane'nin e, belki diğerlerinden farkı arkasında şu ya da bu şekilde e, bir kurumsal sermaye e, kendi adını buraya veren bir sermaye yani Garanti Bankası gibi, Borusan gibi milyar dolarlık ...şirketler diyelim. Böyle bir şeyden... ...daha ziyade... E, ...Bora'nın ve... E, ...Bora'nın yanında Murat'ın... E, ...kendi elleriyle, akıllarıyla... ...enerjileriyle ki... E, ...bunun da tanığıyım... E, ...ve kendi birikimleriyle... ...ve tabii ki arkasında biraz da... ...kapital desteğiyle yarattıkları... ...bir şey bu bakımdan... E, ...bana çok daha... ...esasında... E, daha kolay karar verebilen, daha hızlı hareket edebilen, bürokratik süreçlere çok takılmayacak bir yapı gibi duruyor şu anda. Yani diğer yapılarda çok bürokratik yapılar değil bundan önce isimlerini zikrettiğim yapılar. Ama burası daha da hızlı karar verebilecek, kendine daha hızlı bir kimlik kazandırabilecek ve bu kimliği de esasında değişime dönüşme açık tutabilecek bir yapısı var. Bunun ötesinde tabii Bursa'da. Bursa büyük bir şehir büyük bir orta sınıfı olan bir şehir üniversitesi olan bir şehir bunun yanında hem İstanbul'a artık İzmir'e de çok yakın bir şehir ayrıca haritaya bakarsanız Çanakkale gibi eski şey. yani her yere yakın bir yer esasında Bursa bu anlamda da iyi bir destinasyon olabilecek bir mekan. Bu açıdan imalathanedeki e, sergine baktığımızda tabii ağırlık bir triptik olarak da nitelleyebileceğimiz ve benim aklıma mesela motion picture hareketli resim e, fikrini çokça e, yankılayan çok kıymetli bir yerleştirme. Bu yerleştirmenin e, dışarıdaki aydınlıktan e, doğal e, kent hayatından bizi birdenbire o karanlık ve büyük bir Duyusal e, ziyafete sevk ettiği çok güzel bir yerleştirme yapılmış. E, i̇kinizi de tebrik ediyorum. E, çay saatinden o zaman biraz konuşalım. E, 2017 tarihli bu iş. 3 kanallı e, senkronize HD video. 8 dakikalık. Ben bu iş e, özelinde şunu merak ediyorum. Geçmiş işlerine de e, referans vererek sevgili Ali. Resim fotoğraf ve belge üçgeninde işlerinin sen kafanda nasıl e, kimyalıyorsun kimya ediyorsun çünkü çok ben ansiklopedik çalıştığını düşünüyorum hı hı. E, şiirsel ansiklopedi diyebiliriz mesela e, çünkü e, ansiklopedide e, birbiriyle tutarlı bir şekilde bir bilgiyi vermeniz lazım yani A'daki bir maddeyle atı anlatma şeklinizle aslanı anlatma şeklinizin belli ortak özellikleri olması lazım. Benim kinde ben atı koşmasından anlatabilirim. Aslanı başka bir özelliğinden anlatabilirim. Yani orada o anlamda beni cezbeden, benim tanıklık etmekten ve yapıtımın tümüne katmak istediğim özellikleriyle öne çıkıyor esasında işler. Çay saati özelinde benim ilk oraya girdiğimde çay saati e, benim sıcakla değişimle çok ilgilenen işlerim var e, çelik olsun bir sürü çünkü ısı çıkan yerde değişim vardır zaten değil mi o benim de değişimle e, olan ilgim zaten e, bildiğin bir şey eee böyle bir yerde camın dönüşümünden bahsediyoruz. Camı, camın maddesini ısıtmalısın ki dönüştürebil, şekil verebil ve soğuduğumu da şekil veremezsin artık. Orada kısa bir pencere var çalışabileceğin. Bunun üzerine birçok şey yapabilirsin o, o mekanda çay saatinde adlı isimde yani bu şişe camın üretim yaptığı bir mekan. Günde bir milyonun üzerinde bardak üretiliyor burada. Ee, sırf bu yüksek Üretim sayısına odaklanabilirsin ve üretim çılgınlığından bahsedebilirsin. Isıdan e, bahsedebilirsin e, veya değişimden bahsedebilirsin. Ben burada bu, bütün bunlara e, bir, dokunuyorum ama burada beni en çok ilk girdiğim andan oradaki ritim e, ce, e, cezbetti. Çünkü oraya girince sanki işleyen canlı bir bedenin içine girdiğimi hissettim. O fabrikaya ilk girdiğimi bir sıcak... İki, bütün ritimler işte kırklardan başlayıp dakikada kırktan 120'ye kadar yani insan kalbinin çok iyi anladığı nefes alma ritmimize, insan bedeninin ritmine çok yakın hisseden ritimler. Burada olduğum anda sanki bir canlı organizmayla karşılaşmış gibi oldum ve bu canlı organizmanın kendini kurarken kullandığı farklı ritimler üzerine gidip Esasında hem belki hayatın cansız bir şey aracılığıyla hayat üstüne hem de zamanın oluşumu üzerine e, konuşabileceğimiz estetik alanlar açmaya çalıştım bu işte. E, bu iş Murat'ın da seneler önce üzerine ikimizin konuştuğumuz, galerini evde gösterdiğim zaman daha sonra üzerine konuştuğumuz bir işti. Böyle endüstriyel bir ortamda da ve endüstriyellik geninde olan bir mekanda da bunu büyük gösterelim, spektaküler gösterelim dedik. Ve ilk en büyük alanımızı bu işe ayırdık. 12 metre gösteriyoruz bu işi. Daha önce hiç gösterilmediği bir boyutta gösteriliyor. Ve bir duvar yaptık. Biraz heykelleştirdik de işi. Yani mekanın içine de biraz çektik. O girişte de gündüz ışığından bir anda girip bir 3-5 saniye gözün alışmadığı anda esasında beden karanlığa düşüyor. Ve orada belki beynin algıların sıfırlandığı andan tekrar başka bir dünyaya çekiyoruz sizi. Bu da biraz riskli bir şey. Ama bu sergi özelinde ben memnunum. İşlediği gibi geldi bana. Bilmiyorum Murat ne düşünüyor sen ne düşünüyorsun ama. Aslında senin bir önceki konuşmandan alıp başlamam gereken bir şey var. İmalathanenin arkasında evet büyük kurumlar yok ama biz yani iyi niyetli bir çaba var ve bunu gösterdiğimiz herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Sanatçılar, kurumlar, entelektüeller, izleyiciler yani bu iyi, niyeti, iyi niyet demesi kolay ama yapması zor bir şey. Bunu koruduğumuz sürece herkes bize destek oluyor. Ali ile çalışmamız da böyle başlamıştı. Aslında İmalatahane ilk projesi Ali Kazma Sergisi yani ilk bunu yapalım dediğimizde aklımıza de Ondan sonra açık mekan sergisini daha ne aldık bazı teknik sebeplerden dolayı. Şimdi Ali'nin T-Time işi yani bence büyük bir kırılma bu. En azından eleştirmen kartımı kullanarak bunu söyleyebilirim. Ve ben Ali'nin zamanla her zaman ilgilendiğini biliyordum. Ki yani ilk serisi Obstructions yani Termin Dönemi'nin ikinci ilkesine direkt. Ve bunun belki de kalbine gitti T-Time'da. Yani entropinin kendisi yani ısı değişimindeki kaybolan enerji miktarına yani oradan zamanın çıkmasını. Zamanın gördüğü ender formüllerden bir tanesi bildiğim kadarıyla. Yani zamanı biz bu şekilde ölçüyoruz. Antropi miktarının artışıyla ölçüyoruz. ve evet. Ali burada yani işlerinde bence asıl önemli olan öyle zamanın kendisi. Bunu yoğurmaya çok daha gücü bir şekilde başladı bir dönem aslında. Yani o yüzden belgelemenin yanında da belgelemeyecek bir şeyi belgeleme aktarma gibi bir şey var. Yani görüntün, dök, görüntünün kaydı değil aslında. O ritim dediği de o Ali'nin. Yani o ritimle beraber bir zaman deneyimi Evet, Bir zaman deneyimi şekillendiriliyor ve o aktarılıyor artık. Yani bizim de Tea Time'da çay saatinde ki adı da öyle çok güzel. Çay saat tam fabrikada böyle iki dakika soluklanma vaktidir ya. Bizim de imalat bunu bu kadar güç göstermemiz insanların bütün deneyimini çok direkt olarak değiştirebilecek bir etki yarattık. Bu eserin okumasını da bence bir şekilde değiştirdi. Eser'in anlamını değiştirdi. E böyle bir şansımız varken zaten buna gitmemek olmazdı. Yani o yüzden de şu anda herkes çok etkileniyor. Zaten etkilenemeyecek bir şey değil. Ve altından temiz kalktık galiba bir şekilde. Galiba biraz zorlandık. Evet, biraz bir gece zorlandık. sabahladık <gülüyor> ama evet. Evet. Şey tabii ettik galiba. Yani çalışmanın en zor yanlarından değerli teknik ekip. Yani sanatın İstanbul'da merkezde olduğunu düşünseniz o teknik ekipin ustalarını İstanbul'dan getirmeniz ve bayağı 5'a kat bir gerekiyor. Yani bir uzaktan kumandayı İstanbul'da unuttunuz mu canınız çıkıyor. Yani ve bunu yani resmen bize bu 8-9 saat ekstra bir evet. e, uzaktan kumandanın unutulması buna yol açtı. Ama e, bir yandan da e, imalathanenin ekibi de gerçekten e, çok çok iyi çalışıyor. Bunu da parantez açarak söylemek isterim. E, o endüstriyel... E, Kişisel tarihleri diyelim ya da kurumsal tarihi diyelim sanayi bölgesinin yani e, lafla peynir gemisi yürümüyor orada iş yapılıyor ve iş yapılmasının üzerine konsantre olmuş ekiplerle çalıştık bu da işimizi kolaylaştırdı. Evet Murat'ın da dediği gibi sevgili Ali Kazma'nın yapıtlarında e, felsefi bir e, harman her zaman kendini hissettiriyor yapıtlara mümkün mertebe bütün duyularınızı vakfettiğiniz zaman e, hani aciz bir izleyici olarak e, bir şekilde o empatiyi arttırdığınız zaman yapıtın içeriğiyle ve söylemiyle gerçekten ne, e, görüntülediği, tespit ettiği şeyin e, bir nesneden çok bir özne olduğu, bir fikir olduğu, bir kavram olduğu ayırdığını varıyorsunuz. Ben bu noktada Ali'nin e, gözlemlerindeki o Empati ısrarının bir kere daha altını naçizane çizmek istiyorum. E, çünkü bunu gerek kitap koleksiyonlarıyla ekoydu değil mi? E, efendim? E, İtalya'da çektiği e, bir ünlü yazarın. Eko değil Alberto Mangel. Mangel evet İtal Alberto İtalya'da çekti. E, Fransa'da çekti. Fransa'da. Çektim. Mondion Fransa'nın. Paris'in bir buçuk saat güneyinde çok küçük bir köy hı hı. esasında, Mondion adında. O, da, o da izleniyor sanırım. Ee, o da var, evet. Hı hı. O da var. Evet. Orada mesela yani Sarkis'in atölyesinde de o da var. E, böyle bir girişimin var. Yani empati meselesini ben burada altını vurmak e, vurgulamak istiyorum. Memur clerk'te de bir ritim meselesi var. Keza bürokrasiye bir e, okuma evet. belki. Burada tabii anmak istediğimiz sevgili koleksiyonerler var. Çay Saati, Kemal Servi koleksiyonu desteğiyle, Agah Uğur'un koleksiyonundan memur, 2011 tarihli işi izlemek mümkün. İşte Kasa, 2015 tarihli, sanatçının kendi izniyle ki benim özellikle konuşmak istediğim bir iş hala. Çünkü bir kehanet iş belki de öyle diyebiliriz. <gülüyor> Ali'nin izniyle ve Foundation for Enterprise Hams işbirlikleriyle izniyle 2010 tarihli de Tahnitçi evet. isimli çok enteresan bir başka iş daha var. Yani bir tür aslında öznel dokümanterler evet. diyebiliriz senin işlerini. Vallahi kendimi böyle kendimden önce gelmiş ve çok önemli sanatçılarla karşılaştırma niyetiyle söylemiyorum bunu. Sadece yakın hissettiğim Hı -hı. E, bir şey olduğu için söylüyorum. E, Robert Walser'in Sezan e, hakkında yazdığı, yanılmıyorsam e, bir denemenin sonunda Sezan'ın e, çiz, boyadığı nesneler, boya onun tarafından boyanmış olduklarından mutlu gibi bakarlar bize ve hala bize öyle bakıyorlar diye bir, bir şey söylemişti. Yani ben esasında Kamerayı bir şeye çevirdim mi oradan da bir gözün bana döndüğünü hissetmeliyim. O zaman e, yaptığım iş e, bana değerli geliyor. Bunu her zaman yapıyorum. E, her iş aynı ölçüde e, çektiğim şeyi özneye çeviriyor demiyorum ama senin bahsettiğin Anlamda o benim için çok önemli bir şey bahsettiğin şey. Bu yapıtlar bu gözlemler kendilerini salt şeyle ses, görüntü ve kurguyla değil bilakis kitaplarla da dışa vuruyorlar. Kitap isimli bir projen var. Evet. Yine Remember diye önümüzde şu an 2020 evet. tarihli çok kıymetli bir kitabın var. Türkçesi de hatırla iki itki dilde bastık onu. Remember ve hatırla diye umur Yayın evinden 500'er adet bastık çok e, limited e, edisyon bir iş. Bu, bu yönüyle senin e, felsefeye merakın ve e, metin üretme e, endişeni e, biraz daha evet. belki konuşmak daha faydalı olacak. E, çünkü ben senin metinlerini de e, manzum ve felsefi olarak görerek Aklıma Özdemir Asaf'ı getiriyorum. Aklıma Oruç Aroba'yı getiriyorum. Ve tabii ki felsefe tarihinden çok sayıda üstadı getiriyorum. Nedir senin felsefi ve şiir say? Bu dışa vuruma iten. Ee, yani biraz kendime rağmen esasında bu dışa vurum e, gerçekleşiyor. Ben e, her şeyi yapan e, insan olmanın ...hafif e, bıyık altından gülmüşümdür böyle insanlara... ...her şeyi yaparlar... E, ...belli bir yaşta film yapmaya karar verir... ...filmci olur... ...sonra... E, ...bir malzeme hoşuna gider... heykeltraş olur... E, ...bir gün... ...duygulanır, kederlenir, şair olur... E, ...buna esasında biraz böyle... E, ...benim anladığım... E, ...yönde üretim böyle bir şey değil... E, ama son 3-5 senedir evet bazı yaz yazılarım diyeyim yazdığım şeyler ufak ufak çıkmaya başladı. Bunun hiçbir zaman böyle müthiş bir gürül gürül akan bir nehir gibi bir üretim olmayacağını biliyorum. Çok ara ara 3 senede bir 5 senede bir küçük mütevazi bir takım denemeler şunlar bunlar çıkabilir. Benim için yazı yazmak esasında... ...görsel üretimimin okumak gibi çok yanında hareket eden, seyahat eden, benle seyahat eden bir şey. Kafam karıştı mı yazı yazıyorum. O zaman biraz daha az kafam karışıyor ya da o karışan şeylerle değil başka şeylerle kafam karışmaya başlıyor. Belli bir doygunluğa geldi mi kafamdaki birbiriyle ilişki kurmak isteyen fikirler... Onları bir yere e, bir şekil vermem gerekiyor. Yoksa onlar e, beni rahatsız edici boyuta geliyor. E, buna e, bir örnek mesela. E, bildiğiniz gibi e, mekan e, videoları yaparken kamera hareketi kullanmam ben. E, tripod üzerindedir. Pan, tilt gibi hareketler de yapmam. E, ve seneler içinde durmadan bana bu soru soruluyor. Hatta konuyla çok ilgisiz olanlar arkada belli Ağaç kıpırdamaları olsa da kuşlar geçse de rüzgar sesi duysak da bana bunlar fotoğraf mı video mu falan gibi sorular da soruyorlar. Yani olabilir e, herkesin görsel dilde çok aşina olmasına e, öyle bir zorunluluğu yok ama bu soru bana o kadar çok geldi ki niye hareket yok niye e, bunlar hep sabit imgelerden oluşuyor hareketli imgelerden e, ben de böyle bir şey yazdım. E, ''Hareketli görüntüde, görüntü hareket etmezken hareket eden nedir?'' gibi bir, bir adı var. Şimdi yanlış söylemiş olabilirim. Yazmam gerekti. Çünkü artık buna her seferinde tekrar tekrar cevap vermek değil. Bir de sordukça düşündüm de. Mesela böyle çıktı. Bu kitap elinde tuttuğunu hatırla. Çekimlerden önce e, hep endişelenir insan. Çekim zor bir şeydir. Her şey yanlış gidebilecek yüzlerce şey vardır. Rüzgarından tuzlu suyuna soğuğundan kayganlığına bataryanın eksik olmasından e, toza çizilmesine lensinin yani çok şey yanlış gidebilir e, bunları her çekimden önce düşünmekten yorulmuştum bunları yazayım dedim yazdım yazdım ve ondan sonra benim için bir pratik haline geldi her yeni çekimde yeni öğrendiğim şeyleri ekledim Bunlara bir şekil verdim bunu gören bir takım arkadaşlarım bunu bir kitap yapalım dedi o da öyle çıktı Yani sonuçta yine kendime e, aradığım çözüm kafamda birikmiş karışıklığa bir e, şekil verme e, şeyinden çıktı isteğinden çıktı bu kitapta. İstersen bu arada biz bir es verelim ve programımızın ikinci bölümü için şimdi de Murat'ı dinlemek üzere dinleyicilerimizle vedalaşalım. Çok teşekkürler şimdilik diyelim. Yani teşekkür Ağzına ederim. sağlık, yüreğine sağlık, gözlerine olsun. sağlık. Sağ ol.